Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, 2020 küresel gıda krizi raporuna göre dünyada 135 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bu 135 milyon kişinin yarısından fazlası Afrika'da. 43 milyonu Orta Doğu ve Asya'da, 18,5 milyonu da Latin Amerika ve Karayipler'de. Raporu açıklayan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yani World Food Program Direktörü, David Beasley, dünyanın yeni tip koronavirüs salgını gibi bir tehlikenin yanı sıra açlık salgınıyla da karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Beasley, en kötü senaryoya göre yaklaşık 36 ülkede kıtlık görülebileceğini kaydetti. Yemen, Suriye, Güney Sudan'daki savaşları ve Doğu Afrika'daki çekirge istilası doğal afetlerle iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlara dikkat çeken Beasley, COVID-19 salgını öncesinde de 2020'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşanacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Atmosferdeki karbondioksit miktarı yine rekor kırarak 418,03 ppm oldu. 1 Mayıs tarihine ait değerini ölçümü Hawaii'de bulunan Mauna Loa Resalt Hanesi'nde yapıldı. Böylece 800 bin yıllık tarih içerisinde bildiğimiz en yüksek karbondioksit seviyesine ulaşılmış oldu. 2020 yılı içerisinde ilk rekor ölçüm 21 Ocak tarihinde 415,79 ppm'le kaydedilmişti. Kısa bir süre sonra 10 Şubat tarihinde 416,08 ppm'le yeni bir rekor kırılmıştı. Normal bir dengede bitkilerin büyümeye başladığı ilk bahar aylarında artan karbondioksit seviyesi yazın azalışa geçiyor. Bu yüzden de endüstri döneminden bu yana yükselmekte olan Karbondioksit miktarları genel olarak Mart ve Nisan aylarında rekor değerlere ulaşıyor. Hükümetler Arası İklim Paneli, IPCC, 1.5 derece raporunda binlerce bilim insanının katkısıyla, iklim değişikliğiyle havadaki karbondioksit miktarı arasında bağlantı bulunduğunu ve bunun nedeninde insanlar olduğunu belirtti. Aynı zamanda bilim insanları 1.5 derece ısınma limiti aşıldığında birçok türün yok olacağı, sel ve kuraklık gibi felaketlerin, Çok fazla görüleceğini söylüyor. Bunun için yapılması gereken ise eşi benzeri görülmemiş önlemler alarak ülkelerin karbon emisyonlarını bir an önce sıfırlamaları. Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan yaz-kış 11 derece sabit su sıcaklığıyla 15 metre derinliğinde olmasına karşın dip yapısı görülen Gökpınar Gölü'nün doğal sit alanı olması beklenirken Sivas Valiliği göl alanı içinde iyileştirme ve bungalov evleri yapım işi ihalesi açtı. Gürünler sit alanı ilan edilmeden önce alel acereye ihaleye açıldığını belirterek bu doğa harikası gölünün ranta açılması yerine korunması gerektiğini söylüyor. Eşine az rastlanır coğrafi ve jeolojik özellikleri olan gölün bütün bunlarla birlikte gürün için kültürel bir miras olduğu ifade ediliyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde obrukların sayısı 350'yi geçti. Yerleşim yerlerinin yakınında, tarlaların ortasında veya karayollarının yakınında obruklar Bölge halkını endişelendiriyor. Konya Jeoloji Meyendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, yeraltı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları arttı. Yeraltı suyu kullanımları kontrol edilmeli dedi. İlçedeki dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Mekke Gölü de geçtiğimiz günlerde kurumuştu. Karapınar'da yer alan yeraltı sularının çekilip toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar bölge halkı için Tehdit oluşturuyor. Bunun önüne geçmenin yolu ise aşırı yeraltı su çekimlerinin azaltılması. Bu konuda acilen önlemler alınması gerekiyor. Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan Eber sarısı dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişiyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğa Koruma Bioizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Doçent doktor Uğur Cengiz Erişmiş. Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasında bölgede bulunan Eber Sarısı önemli endemik türlerimizden. Baklagil familyasına ait bir tür dedi. Erişmiş bölge doğa koruma ve milli parkların gözetimi altında. Etrafı çitle çevrilmiş durumda. Onun için nesli tehlike altında olan türlerden biri olan Eber Sarısı'nın koparılması, tahrip edilmesi Veya biyokarçakçılık bazında kullanılması ve ziyan edilmesiyle ilgili ciddi maddi yatırımlar var. Cezanın 73.747 lira olduğuna bildirmek istiyorum. Bu rakam her yıl belirli bir oranda arttırılıyor. Bu özel günlerde doğaya daha da hassas davranmak durumundayız dedi. Bir hatırlatmayla günü kapatalım. Bu sene COVID-19 nedeniyle bir araya gelemediğimiz için Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi, Ileri bir tarihe ertelendi maalesef. Ancak radyo şenliğini gerçekleştiremesek de program destek projesi yine hep birlikte bütün programcıların da katkısıyla sürüyor. Siz de açıkradio.com.tr adresine girdiğinizde sağ üst köşedeki program destekçisi olun butonuyla bağımsız radyoculuğu destekleyebilirsiniz.